301. Bey'ul karar ve diğerleri hakkında. Abdullah İbn Amr İbn Asr'da yaylahu an hazretleri anlatıyor. Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Hem eresiye hem satış helal olmaz. Bir satışta iki şartla helal değildir. Zimmette olmayanın karı yoktur. Yanında bulunmayan malın satışı yoktur. 302. Bey'ul karar ve diğerleri hakkında. H.Z. Cabir Allahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam miktarı bilinmeyen kuru hurma yönünü. Miktarı belli kuru hurma ile satmayı yasakladı. 303. Beyu ve diğerleri hakkında. Nisai'nin girdiği diğer rivayetinde şöyle denmiştir. Yiyecek yönü. Yiyecek yönü bu satılmaz. Yiyecek yönü. Miktarı belli yiyecek bu kabilinde satılmaz. 304 beyuğeral ve diğerleri hakkında. Ebu bu eyûd sayesinde Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı dinledim. Diyordu ki: Kim çocuğuyla annesi arasını ayırırsa kıyamet günü Allah celle celaluhu sevdikleriyle onun arasını ayırır. 305. Beyuğeral ve diğerleri hakkında. HZ Ali ve Allahu anlattığına göre satış sebebiyle cariye bir anne ile çocuğunun arasını ayırmıştı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bunu yasakladı ve satışı bozdu. 306 Beyu'lar ve diğerleri hakkında. Hz. Ali radıyallahu an anlatıyor. Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bana kardeş iki köle hediye etti. Bunlardan birini sattım. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir ara sordu. Köleler ne yapıyorlar? Ben durumu söyledim. Bunun üzerine bana satışı boz satışı boz buyurdu. 307. Riba faizinin zemmine dair, İbn-i Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam ribayı faizi yeme yedirene de lanet etti. Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayetlerinde şu ziyade vardır. Faiz muamelesine şahitlik edenlere de bu muamele yazana da, 308. Riba faizinin zemmine dair, Ebu Hüleyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, insanlar öyle bir devre ulaşacak ki, o zamanda riba yemeyen kalmayacak. Öyle ki, doğrudan yemeyene buharı ulaşacak. Bir ribayete tozu ulaşacak denir. 309, riba faizinin zemmine dair, An-ı İbn-ul Ahras radıyallahu anlatıyor. H.Z. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'i veda açıkçı sırasında. Dinledim. Şöyle diyordu. Haberiniz olsun. Cahiliye devrindeki bütün zibalar kaldırılmıştır. Ödenmeyecektir. Sadece verdiğiniz ana parayı alacaksınız. Böylece ne zulmetmiş olacaksınız ne de zulme uğramış olacaksınız. Haberiniz olsun cahiliye devrindeki bütün kan davaları kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası da El-Haris İbnu Abdülmuttalib'in kan davasıdır. Bu kimse... Benullah ise süt anadaydı. Hüzeyf onu öldürmüştü. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ya Rabbi'yi tebliğ ettin mi? Dedi. Cemaat. Evet tebliğ ettin dediler ve üç kere tekrarladılar. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ya Rabbi şahit o. Dedi ve üç kere tekrar etti. Hatta bilir ki. bu Davud. Hadisi şu şekilde yani Haris İbni Abdülmuttalib'in kan davası, diye rivayet etmiştir. Halbuki diğer kitaplarda, Rebi'a ibn Haris, İbni Abdülmuttalib'in kan davası şeklinde rivayet edilmiştir. 310. Riba faiz ile ilgili hükümler, Ömer İbn Hattab Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Altın altınla peşin olmazsa ribadır. Buğday buğdayla peşin satılmazsa riba alır. Arpa arpayla peşin satılmazsa riba alır. Kuru hurma kuru hurmayla peşin satılmazsa riba alır. Yukarıdaki metin heynin metnidir. Buhari'nin bir riba ayetinde, velik yani basılmış dihem velikle, altın altınla, şeklinde gelmiştir. 311 riba faiz ile ilgili hükümler, Ebu Said radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında bize bayağı hurma veriliyordu. Bu muhtelif cins kuru hurmanın bir karışımı idi. Bu bayağı hurmanın iki ölçeğini bir ölçeği hurma bu kabininde satıyorduk. Bu tarz Hazreti Peygamber ve Vesselam'in kulağına ulaşınca şöyle buyurdu. İki ölçek hurmaya bir ölçek hurma, iki ölçek buğdaya bir ölçek buğday, iki dirheme bir dirhem olmaz, 312. Ribafail ile ilgili hükümler, bir rivayette de şöyle gelmiştir. H.Z. Bilal Allahu An, Resulullah aleyhissalatu Vesselam'a iyi bir hurma olan Berne hurması getirmişti. Bu nereden diye sordu. Bilal Allahu An, bize adi hurma vardı. Resulullah ve Vesselam'ın yemesi için ondan iki ölçek vererek bundan bir ölçek satım aldık, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhisselatu Vesselam, Eyvah! Bu ribanın ta kendisi. Eyvah bu ribanın ta kendisi. Sakın öyle yapma. Şehit-i hurma satın almak istersen elindekini ayrıca sat. Sonra, onun parasıyla iyi hurmayı satın al dedi. 313. Riba faiz ile ilgili hükümler. Sahihende yer alan bir rivayette şöyle gelmiştir. Dinar dinarla riban Direm, diyor hemle başa baş misliyle değiştirilmelidir. Kim fazla verir veya fazla alırsa ribaya girmiş olur. Hadisi ribayı illet eden der ki ben dedim ki İbn Abbas radıyallahu an bunu söylemez. Ebu Saîd der ki İbn Abbas radıyallahu an ha sordum. Sen bunu Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan mı işittin? Kitabında mı gördün? Bana şu cevabı verdi. Bunun ikisini de söylemiyorum. Resulullah ve Vesselam'ı benden daha iyi tanırsınız. Ancak bana Hüsame İbni Zeyd radıyallahu anh haber verdi ki, Resulullah ve Vesselam, sadece veresiye satışta riba vardır buyurmuştur. 314. Riba faiz ile ilgili hükümler. Müslimin bir diğer rivayeti şöyledir. Altın altınla, gümüş gümüşle, buğday buğdayla, arpa arpayla, Hurma hurma ile, tuz tuzla baş başa misli ile, peşin olarak satılır. Kim arttırır veya artırılmasını talep ederse ribaya girmiştir. Bu işte alanda veren de birir. Yine Müslim'de Ebu Hübeyir'in bir rivayetinde cinsleri farklı ise müstesna denir. 315. Riba faiz ile ilgili hükümler. Ubadet-i Allahu Amit gelen bir başka rivayette şu ziyade ifade edilmiştir. Bu çeşitler farklı olduğu takdirde peşin ise dilediğiniz gibi satın. Bu hadisi. Buhari hariç. Beş kitap rivayet etmiştir. 316. Riba faiz ile ilgili hükümler. Ebu'l-Ninhal anlatıyor. Zeyd İbnu Erkan ve Elbera İbnu. Aziz Amh'e sarftan yani altınla gümüş cinsi cinsini satmaktan sordum. İkisi de şu cevabı verdi. Resulullah ve Vesselam altının gümüş mukabilinde veresiye satılmasını yasakladı. 317. Riba faiz ile ilgili hükümler. Fadale İbni Ubeyd radıyallahu anh buyuruyor. Resulullah ve Vesselam'a haberde bulunduğu sırada altın ve boncuklarla yapılmış bir gerdanlık getirildi. Bu satılık ganimet mallarındandı. Resulullah ve Vesselam altınların boncuklardan ayrılmasını emretti. Derhal gerdanlığın altın kısmı ile boncuğu kısmı birbirinden ayrıldı. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam, altın, altına mukabil, tartısı tartısına satılsın buyurdular. 318, riba faiz ile ilgili hükümler, müslimde gelen diğer bir rivayette Haneş Es-Sanani, der ki, Biz fardale ile bir gazete beraberdik. Derken bana ve arkadaşlarıma ganimetten bir gerdanlık isabet etti. Gerdanlık altın. Gümüş ve kıymetli taşlardan yapılmıştı. Ben bunu satın almak isteyerek. Fadale'ye sordum. Bana şöyle cevap verdi. Bunun altınını ayır. Bir kafe koy. Kendi altınını da bir kefe koy. Sonra sakın misli mislinden fazla bir şey alma. Zira ben Resulullah Aleyhissalatu ve selamın şöyle buyurduğunu işittim: Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse, takım misli mislinden fazla bir şey almasın. 319. Riba fail ile ilgili hükümler. Ebu Bekir Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam. gümüşün gümüşe başa baş olmayan satışını yasakladı. Bizi altın mukabilinde dilediğini şekiller gümüş ve gümüş mukabilinde dilediğini şekilde altın. Satın almayı emretti. Müslim'in ziyadesinde bir adam peşin mi diye sordu. Ebu Bekre. Ben böyle işittim cevabını verdi. Sahiheyn ve Nesai rivayet etmiştir. 320. Riba faiz ile ilgili hükümler. Yahya İbn-i Allah'u An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve Selam Hayber'in fethi sırasında iki Sada Sa'da Sa'da İbni Ebi Vakkas ve Sa'da İbni Urbade. Ganimet malından altın veya gümüş bir kabıç satmalarını emretti. Onlar, her üç birimi aynı dört birim mukabilinde veya her dört birimi üç birim ayın mukabilinde sattılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara, siz riba yaptınız. Geri verim emretti. 321 riba faiz ile ilgili hükümler. Mücahit anlatıyor. Ben İbni Ömer Allahu Anh'le beraberdim. Ona bir kuyuncu gelerek, ''Ey bu Abdurrahman, Ben altın işliyor ve bunu kendi ağırlığından fazla altınla satıyorum. Böylece ona harcadığım el emeği miktarında fiyatını artırıyorum.'' dedi. i̇bn Ömer radıyallahu anh onu bu işten yasakladı. Kuyumcu aynı meseleyi tekrar tekrar söyledi. Her seferinde i̇bn Ömer radıyallahu anh onu bu işten yasakladı ve son olarak da şunu söyledi. ''Dinar dinarla, direm diremle satılır.'' Aralarında fazlalık olamaz. Bu Peygamberimizin bize vasiyetidir. Biz de size vasiyet ediyoruz, tebliğ edip duruyoruz. Bu rivayet muhattada tam olarak gelmiştir. Mesail ise sadece Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'in sözünü kaydeder. 322. Riba faiz ile ilgili hükümler. Ata İbnü Yezar anlatıyor. Hz. Muaviye adıyla Allah'ın altın veya gümüşten mamul bir su kabını. Ağırlığından daha fazla bir fiyatla satmıştı. Kendisine Ebu Derdar radıyallahu an Ben Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamin bu çeşit alışverişi yasakladığını işittim. Resulullah aleyhissalatu vesselam bunların satışı misline misil olmalı diye emretti, diye itiraz etti. Hazreti Muaviye radıyallahu an Ben bunda bir beis görmüyorum, diye cevap verdi. Ebu Derdar radıyallahu an öfkelendi ve, Muaviye'yi kınama bana yardım edecek biri yok mu? Ben ona Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamdan haber veriyorum o bana şahsi söz ediyor. Senin bulunduğun yerde yaşamak bana haram olsun diye söylendi. Ebu Derda bunun üzerine orayı terk ederek Hazreti Ömer radıyallahu anh'in yanına geldi. Durumu olduğu gibi ona anlattı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Muaviye. Rabbi Allahu anhiye bir mektup yazarak bu çeşit satışı, altının altınla satılması misli misline ve ağırlığına denk olarak yapmasını emretti. 323. Riba faiz ile ilgili hükümler. Süame İbnü Zeyd Rabbi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam riba dedir buyurdu. Diğer bir rivayette peşin alışverişlerde cinsler farklı ise fazlalık sebebiyle riba olmaz buyurulmuştur. 324. Riba faiz ile ilgili hükümler. İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Ben dinarla deve satıyor. Dinar yerine gümüş alıyordum. Bazen de gümüşle satıyor. Onun yerine dinar alıyordum. Bu durumu Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a arz ederek hükmünü sordum. O andaki aynı meclisteki kıymetleriyle olunca bunda bir beys yok buyurdu. 325. Riba faiz ile ilgili hükümler bu Davud'un bir rivayetinde şöyle gelmiştir. O günün fiyatıyla Alman'da bir beys yoktur. Yeter ki aranızda henüz ödenmeyen bir miktar olduğu halde birbirinizden ayrılmış olmayasınız. 326. Riba faiz ile ilgili hükümler. Mamer İbni Abdillah İbni Nafi radıyallahu anh'ın anlattığına göre. Kölesine birse buğday vererek pazara yollar ve bunu sat. Parasıyla arpa satın al der. Köle gider. Onu vererek bir sadan bir miktar fazla arpa satın alır. Köle dönünce, Mamer Allahu anh ona niye böyle yaptın? Çabuk git ve geri ver. Misli misline denk al. Zira ben, Resulullah ve selamı işittim. Şöyle diyordu, Yiyecek, Yiyecekli misli misline denk olmalıdır. O zaman yiyeceğimiz arpa idi. Kendisine, Ama bu arpa, onun misli değildir südendi ise de, ben arpanın buğdaya benzemesinden korkarım cevabını verdi. 327. Rıba faiz ile ilgili hükümler, İmam Malik'e ulaştığına göre, Süleyman İbni Yesar demiştir ki, Sat İbn Ebi Bakkas'ın merkebinin yemi bitmişti. Kölesine, ailene ait buğdaydan bir miktar götür. Ona mukabil arpa satın al. Sakın mislinden fazla almayasın dedi. 328, riba faiz ile ilgili hükümler, Ebu Ayyaş'ınki ismi Zeyd'dir anlattığına göre, Sat İbni Ebi Vakkas Rabiallahu beyaz buğday mukabilinde kabuksuz arpa satın almanın hükmünü sorar. Sat Allah'u An kendisine hangisi daha kıymetli? diye sorar. Zeyd, beyaz buğday der. Sat onu bu işten eder ve der ki, ben Resulullah ve Vesselam'a, Kuru kurmayı taze hurma mukabilinde satın alma hakkında sorulduğu zaman işitmiştim. Resulullah ve Vesselam bunu sorana. Taze hurma kuruyunca ağırlığını kaybeder mi? dedi. Adam evet cevabını verince. Resulullah ve Vesselam onu bu işten memdetmişti. 329. faiz ile ilgili hükümler. Ebu Davud'un diğer bir rivayetinde. H.Z. Peygamber ve Vesselam. Taze hurmayı kuru hurma ile veresiye satmayı yasakladı denir. 330. Hayvan vesaire. ile ilgili teferluat, H.Z. Cabir-i Allah'u an anlatıyor. Bir köle gelerek Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selame hicret etmek üzere bir ad etti. Resulullah aleyhisselatu ve selam onun köle olduğunu sezemedi. Arkadan efendisi onu aramaya geldi. Resulullah aleyhisselatu ve selam ona. Onu, bana sat buyurdu ve köleyi iki siyah köle mukabilinde satın aldı. 331, hayvan vesaire ile ilgili teferluat, Abdullah i̇bn Am ibn-i Asr anh'ın anlattığına göre, H. Z. Peygamber aleyhissalatu vesselam kendisine bir ordu hazırlamasını emretmiştir. Mevcut develer askerlere yetmedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam devesi olmayanlar için, ilahî hazine develerinden ödenmek üzere deve temin etmesini emretti. Böylece Abdullah zekat yoluyla hazineye gelecek develerden iki adedi karşılığında bir deve temin ediyordu. 332. Hayvan vesaire ile ilgili teferruat Ali İbn Ebî Halib Allahu Anh anlattığına göre devesini 20 küçük dev mukabilinde veresiye olarak satmıştır. 333. Hayvan vesaire ile ilgili teferruat İbn-i Ömer radıyallahu Amhin anlattığına göre kendisi satıcının zilmetinde bulunan bir dinek levesini revezede bulunan dört küçük leve mukabilinde satın almıştır. 334 Hayvan vesaire ile ilgili teferluat H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. H.Z. Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. İki hayvan Deresiye olarak bir hayvana mukabil satılamaz. Peşin satılırsa bunda bir bahis yok. 335. Hayvan vesaire ile ilgili teferruat Semre İbn Cündeb'e buyru Allahu an anlatıyor. He, Z. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hayvanın hayvanla deresiye satışını yasaklamıştır. 336. Hayvan vesaire ile ilgili teferruat İbnü Cerh anlatıyor. Said İbn Müseyyeb der ki Hayvanda riba yoktur. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam hayvan satışını üç hususta yasakladı. Ey mezamin! Ey melakih ve haberu habere! Mezamin! Dişi devenin karnındaki yavru demektir. Melakih! Erkek devenin belinde bulunan ve dişiyi dönleyen şey demektir. Haberu habere! Hamile develerin hamile kalması yani. Dişi develerin karnındaki ceninin doğuracağı yavrunun satımı. İmam Malik bu tabirleri yukarıdaki gibi açıklamıştır. Ancak garip kelimeleri açıklayan lugatçı ve fakihler nezdinde mezamîn ve melâkih kelimeleri aksi manaları ifade etmektedir. 337. Hayvan vesaire ile ilgili tesellüat İmam Malik'e ulaştığına göre bir adam İbn Ömer radıyallahu anh e gelerek ben birisine bir borç verdim. Bana, bunu daha üstün bir şekilde iadesini şart koştum dedi ve hükmünü sordu. i̇bn Ömer radıyallahu anh, bu ribadır diye cevap verdi ve şu açıklamada bulundu. Borç verme. İşi üç şekilde ceyran eder. Birinci borç vardır. Bunu vermekte sadece Allah'ın rızasını düşünürsün. Karşılığında sana rıza-i ilahi vardır. İkinci borç vardır. Bununla arkadaşını memnun etmek istersin. Üçüncü borç vardır. Temiz bir malla pis bir şey almak için bu borcu verirsin. İşte bu zibadır. Adam. Öyleyse bana ne emredersiniz? Ey Abu Abdurrahman. Diye sordu. İbn Ömer şu açıklamada bulundu. Akti yırtmanı tavsiye ederim. Borçlu. Verdiğin miktarı aynen iade ederse alırsın. Verdiğinden daha az iade eder. Sen de alırsan sevap kazanırsın. Eğer sana daha iyi bir şey gönül hoşluğu ile verirse, bu sana bir teşekkürdür. Böylece teşekkürünü ifade ediyor demektir. Sana ayrıca ona vade tanıdığım için sevap vardır. 338. Hayvan vs. ile ilgili teferluat, Mücahid'in anlattığına göre, i̇bn Ömer radıyallahu anh bir miktar borç para aldı. Bunu sahibine daha iyi bir şekilde ödedi. Borç veren adam, bu verdiğinden etal değil fazladır diyerek almak istemedi. İm. Ömer adama, biliyorum, ancak için bu şekilde rahat edecek dedi. 139. Hayvan vesaire. ile ilgili tefelat, Salim adı Allahu an anlatıyor. İm. Ömer adı Allahu an he belli bir vaade ile bir başkasında alacağı bulunan adam. ''Parasını daha çabuk alabilmek için bir kısmından vazgeçecek olsa.'' diye sordular. i̇bn Ömer bunu hoş görmedi ve bu davranışı yasakladı. ''340. Hayvan vesaire.'' ile ilgili teferluat, Ubeyd İbn-i Ebi Salih anlatıyor. ''Ben, bilahe ödenmek üzere darınahla ehli nebes sattım. Bir müddet sonra kufeye gitmek istedim. Borçlular bana gelerek.'' yattan biraz inmem halinde peşin ödeyeceklerini söylediler. Bunu Zeyd i̇bn Sabit sordum. Bana, hayır, bu işi yapmana cevap veremem. Bunu bir ne senin yemeni, ne de satın alanlara yedirmeni emredemem dedi. 341, hayvan vesaire. ile ilgili teferluat, Ümmü Yunus Allahu An anlatıyor. Zeyd İbn-i Erkam Rabiyallahu An'ın Ümmü eyleti çocuk doğurmuş cariyesi. Hz. Ayşe radıyallahu anha'ya uğradı ve dedi ki, Zed'in bir cariyesini el ataya 800 dirheme sattım. Sonra aynı cariyeyi ondan, ödeme zamanı dolmazdan önce 600 dirheme satın aldım. Ayrıca ben kendisine, bunu satacak olursan senden ben satın alacağım diye şart koşmuştum. Hz. Ayşe radıyallahu anha, şart koşmanda uygunsuz, satın almanda da uygunsuz olmuş. Zeyd İbn Arkama, söyle ki, bu iş sebebiyle tevri etmezse, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'la birlikte yaptığı cihadı iptal etmiştir dedi. Kadın, Zeyd yaptı ki böyle hükmediyorsun diye sorunca Hazreti Aişe cevap olarak şu ayeti okudu. Kime tabinden bir öğüt gelir faizcilikten geri durursa, geçmişi kendisi nedir? Onun işi Allah'a aittir. Bakara 275 Asaptan pek çoğu hayatta olduğu halde kimse bu hükümden dolayı Hazreti Ayşe'yi reddetmedi. 342. Hayvan vesaire ile ilgili teferruat Zeyd İbn Elkab anlatıyor. Cenere hakkını terk etmeyenler için harimetme izin verdiği riba cahiliye devrinde iki şekilde ceran ederdi. Birinci bir kimsenin diğer bir kimsede vadeli bir alacağı bulunurdu. Vade dolunca alacaklı Ödeyecek misin yoksa faizlesin mi derdi? Borçlu. Öderse öbürü alırdı. Ödemezse. Ölçeklenen, tartılan, ekilen veya sayılan çeşitten ise alacak katlanırdı. İkinci yaşta ölçülen bir mal ise. Daha üst mertebeye kaydırılır. Vadede uzatılırdı. İslam gelince Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Ey iman edenler! Allah'tan sakının! İnanmışsanız faizden arta kalan hesaptan vazgeçin. Böyle yapmazsanız, bunun Allah'a ve Peygamberine karşı açılmış bir savaş olduğunu bilin. Eğer teybe ederseniz sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmemiş ve haksızlığa uğramamış olursunuz. Bakara 278-279-343 Muhayyelik hakkında i̇bn Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Alışveriş yapanlar, birbirlerinden ayrılmadıkça akdi bozmakta muhayyerdirler. Veya alışveriş yapanlardan biri diğerine muhayyersin, demişse yine muhayyerdir. Ravi. Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın belki de alışveriş yapanlardan biri muhayyarlık şartı üzere olsun demişse, şeklinde buyurmuş olacağını da şüphe etmektedir. 344. Muhayyarlık hakkında sahih de gelen bir rivayette şöyle buyurulmuştur: İki kişi alışverişte bulununca onlar ayrılmadıkça veya biri diğerini muhayyer bırakmadıkça her ikisi de muhayyerdir. Biri diğerini muhayyer bırakır da bu şartla alışveriş yaparlarsa artık akit kesinleşmiştir. Alışverişi yaptıktan sonra ayrılırlarsa ikisinden biri satıştan vazgeçmezse yine satış kesinleşmiştir. 345. Muhayyerlik hakkında. Müslimin girdi yer riba ayetinde çözül buyurulmuştur. Alışveriş yapan herhangi iki kişi arasında birbirlerinden ayrılmadıkça akit kesinleşmiş olmaz. Ancak muhayyerlik şartıyla yapılan satış müstesna 346 muhayyerlik hakkında. Müslimin girdi yer riba ayetinde nafiler ki İbn Ömer radıyallahu anh rivayet bir ile alışveriş yapınca bu satışın bozulmasını istemedim kalkar bir yürür. Sonra geri dönerdi. 347. Muhayyalik hakkında. Tirmizinin bir rivayetinde şöyle gelmiştir. i̇bn Ömer, bir alışverişi oturarak yapmış ise, aktin kesinleşmesi için ayağa kalkardı. 348. Muhayyalik hakkında. Hakim İbn-i Hizam Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. H.Z. Peygamber aleyhisselatu vesselam buyurdular ki, Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılıncaya kadar muhayyerdirler. Eğer doğru söyler ve her şeyi beyan eder derse, bu alışverişleri her ikisi hakkında da mübarek kılınır. Gerçeği gizlerler ve yalan söylerlerse, alışverişlerinin bereketi kalmaz. 349. Muhayyerlik hakkında, Abdullah İbn-i İbn-i Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Alışveriş yapan iki taraf, birbirlerinden ayrılmadıkça muhayyerdirler. Ancak, aralarında muhayyellik anlaşması varsa bu müstesna. Bu durumda, karşı taraf pişman olur akdi bozar korkusuyla birinin oradan ayrılması helal olmaz. 350. Muhayyellik hakkında, Ebu Davud'un Ebu Hüreyre Allahu anh hazretlerinden kaydettiği bir rivayette şöyle denir. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki alışveriş yapan her iki taraf da akipten memnun kalmadıkça ayrılmasınlar. 351. Muhayyerlik hakkında. H, Cabir Cabil adıyla an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bir bedeli iyi. satıştan. Sonra muhayyer kıldı. 352. Muhayyerlik hakkında. i̇bn Mesudi adıyla Allahu an anlatıyor. H. Peygamber aleyhisselatu ve selam buyurdular ki, Alışveriş yapanlar ihtilafa düşer derse, Satanın sözü esas alınır. Müşteri muhayyya bırakılır. 353. Muhayyalik hakkında, Ebu Ra'de anlatıyor. Bir gazvede bulunduk. Bir yere indik. Bir arkadaşımız, Bir köle karşılığında bir ak sattı. O günün geri kalan kısmında ve geceleyin beraber kaldılar. Sabah olunca göç hazırlığı yapıldı. Adam kalkarak atını eğerlemeye gitti. Bu satıştan pişman olmuştu. Öbürüne gidip akdi bozmak istedi. Fakat diğeri kabul etmedi. Atı vermeyi reddetti ve aramızda Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın ashabından Ebu Berde Hakan olsun dedi. Ona gelip durumu anlattılar. Ebu Berde aranızda Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selamın hükmüyle hükmetmeme razı mısınız? Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selam uyurmuştu ki: Alım satım yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkça muhayyerdirler. Ben sizi ayrılmış göremiyorum. 354. Şufaya dair hadisler. H.Z. Cabir Cavid adıyla Allahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam taksim edilmedikçe her akar mal ile şufa hakkı bulunduğuna hükmetti. Araya sınırlar konup, yollar tayin edilince şufa hakkı kalkar. Bu hadisi beş kitapta tahriş etmiştir. Müslim'deki metin şöyledir. Henüz taksim edilmemiş arazi. Mesken. Bahçe gibi akar nevinden her ortaklıkta şufa hakkı vardır. Ortaklarından birinin ortağını haber vermeden satmasa helal olmaz. Satmadan önce haber verir. Ortağı satın alır veya terk eder. Ortağına haber vermeden satarsa, Ortağı bu mala aynı fiyat karşılığında hak sahibi olur. 355. Şufaya dair hadisler. bu Davud ve Tirmizi'de gelen bir diğer rivayet şöyledir. Komşu, komşusuna karşı şufa hakkına sahiptir. Aynı yoldan işliyorlarsa, Komşu bulunmadığı takdirde, Ve bunda satış yapmaz. Bekler. 356. Şufaya dair hadisler. Tirmizmin'in girdiğer rivayetinde, Evin komşusu eve bir başkasından daha çok hak sahibidir buyurulmuştur. 357. Şufaya dair hadisler. Tirmizmin ve Ebu Davud'un Semure'den yaptıkları bir rivayete göre, Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Evin komşusu komşunun evine veya tarlaya daha riade hak sahibidir. 358. Şufa'ya dair hadisler, An-ı i̇bn Şerid'den anlattığına göre, Ebu Rafi radıyallahu amzının şöyle söylediğini işitmiştir. Komşu, yakın komşusuna karşı daha çok hak sahibidir. 359. Şufa'ya dair hadisler, Şerid radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'e: Ey Allah'ın Resulü tarlam var. Kimsenin bunda ne ortaklığı ne de hissesi var. Ancak komşum var dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Komşu, yakın olan eve daha ziyade hak sahibidir buyurdu. 360. Şufaya dair hadisler. H.Z. Osman'da Allahu An buyurdular ki. Bir araziye sınırlar konacak olursa artık onda şufa hakkı kalmaz. Ne kuyunun suyunda şufa hakkı ne de vurma ağaçlarını telkihle dönlemede şufa hakkı kalmaz. 361. Her önceden satma hakkında i̇bn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Hz Peygamber Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'ye geldiğinde Medineliler bir yıllık, iki yıllık hurma mahsulünü peşinden satarlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara hurmayı kim önceden satarsa ölçüsünü, tartısını belirterek, vadesini tayin ederek satsın buyurdu. Bunu beş kitap tahriş etmiştir. Buhari ve Ebu Davud'da gelen diğer rivayetlerde aynısı ifade edilmiş ve şöyle bir farklılığa yer verilmiştir. 2 ve 3 yıllık, 362, Sene önceden Satma hakkında, Muhammed İbn Ebil Mücalit anlatıyor. Abdullah İbni Şeddat İbni Hat ve Ebu Bürde Sellaf mevzulunda ihtilafa düştüler. Beni, İbn Ebi El Farabi allahu anah'ya gönderdiler. Ben kendisine bu hususta sordum. Şu cevabı verdi. Biz Resulullah aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhüma devirlerinde buğday, arpa, kuru üzüm ve kuru hurma, hususlarında sellette bulunurduk. Ben, İbn-i da sordum. O da buna benzer bir cevap verdi. 363. Selen önceden satma hakkında, bir diğer rivayette şöyle gelmiştir. Dedim ki, siz selam akdini yanında alacağınız malın aslını bulunduran kimseyle mi yapardınız şu cevabı verdi. Biz selam yaptığımız kimseye o hususu sormazdık. Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade var. Selam akdini alacağımız mal elinde bulunmayan kimselerle yapardık. 364. Selam önceden satma hakkında Ebu Said En-Kulbi radıyallahu an anlatıyor. Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam dedi ki kim bir yiyecek veya bir başka şeyde selam aktı yapmışsa, bu malı fiilen kabz etmedikçe bir başkasına satmasın. 365. Selam önceden satma hakkında. Ebu bahd ile anlatıyor. İbn-i Ömer radıyallahu anhümay hurmada selam yapılır mı? Diye sordum. Bana. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Meyvesi gelmeye salih oluncaya kadar hurmanın satılmasını yasakladı cevabını verdi. 366. Selen önceden satma hakkında İbn Abbas'tan da böyle bir rivayet yapılmıştır. Rivayetinde der ki, ondan yenince, tartılıncaya kadar, ben tartılması da nedir diye sordum. Yanında bulunan bir zat, miktarı göz kararı ile kabaca takdir edilebilinceye kadar diye açıkladı. 367. Selen önceden satma hakkında İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Bir adam serem yoluyla yani parasını peşin alarak, çıkacak mahsilden verilmek üzere bir ağacın kurmasını sattı. Fakat o yıl o aç hiç mahsul vermedi. Satıcı ile müşteri ihtilafa düşerek, davalarını Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'a getirdiler. Resulullah aleyhissalatu vesselam satıcıya, onun parasını nasıl helal addiversin, parayı geri ver dedi. Sonra şunu söyledi, Kurma yenmeye talip oluncaya kadar onu seren yoluyla satmayın. 368. Seren önceden satma hakkında, İmam Malik, İbn-i Ömer'in sözü olarak şunu tahriş etmiştir. Kişinin, bir başkasına seren yoluyla yiyecek satmasında bir beis yoktur. Yeter ki, yiyecek maddesinin fiyatı belirlenmiş. Ödemenin zamanı tayin edilmiş olsun. Ancak hasada sallıhı ortaya çıkmayan ikinde veya yenmeye sallıhı ortaya çıkmayan hurmada selam olmaz. 369. Selam önceden satma hakkında İmam Malik'e ulaştığına göre bir adam, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a gelip başka bir memlekette ödemek şartıyla kendisiyle selam akti yapan bir adamdan haber vererek bu akit hakkında sormuştur da Hazreti Ömer radıyallahu anh hoşnutsuzluk izhar etmiş ve Pekala devenin kirası nerede demiştir 370 salen önceden satma hakkında yine İmam Malik'e ulaştığına göre İbn Mesud'a Allahu amm şöyle demiştir Kim serem akdi yaparsa sakın fazla alma şartı koşmasın bir avuç saman bile olsa bu fazlalık ribadır 371 İktikar ve pahalandırmaya dair hadisler İbn Müseyyih anlatıyor Mamer İbn-i Mamer ki İbn-i Abdillah da denir ve Ben-i Adil i̇bn Kabdan biridir dedi ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. İhtikar yapan Hatakar olmuştur. Sayit İbn-i Ama sen de ihtikar yapıyorsun den de. Bu hadisi rivayet eden, Mamer de ihtikar yapıyordu diye cevap verdi. 372. İhtikar ve pahalandırmaya dair hadisler. İmam Malik diyor ki, bana ulaştığına göre Hazreti Ömer Rabi'ye Allah'u an şöyle demiştir. Bizim çarşımızda ihtikar olamaz. Yanlarında fazla yiyecek maddesi bulunan bir kısım insanlar. Bizim sahamıza Allah'ın rızkından inmiş olan bir rızka yönelip, onu bize karşı saklayamazlar. Ancak kim? Yaz! Kış demeden zahmetlere katlanarak mal getirmiş ise o Ömer'in misafiridir. Allah'ın istediği şekilde malını satsın. İstediği şekilde de saklasın. 373. İhtikar ve pahalandırmaya dair hadisler. İmam Malik'e ulaştığına göre, Hz. Osman da ihtikar yapmayı yasaklamıştır. 374. İhtikar ve pahalandırmaya dair hadisler. İbn Musayyih anlatıyor. Hz. Ömer Aleyhisselam pazara uğramıştı. Orada Hatib bin Ebi Beta'ya uğradı. Hatib'in ucuz fiyatla kuru üzüm sattığını görünce, ya fiyatı diğerlerinin seviyesine yükseltirsin yahut pazarımızdan çeker gidersin diye ihtar etti. 375 İhtikâr ve pahalandırmaya dair hadisler Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Bizler için eşyalara fiyat tespit ediler diye da bulundu. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, hayır fiyat koymayayım, rızka boyluk vermesi için Allah'a dua edeyim cevabını verdi. Arkadan bir başkası gelerek, ortalık pahalandı. Eşyaların fiyatını bize siz tespit ediverin diye talepte bulununca, bu sefer, hayır rızkı boylaştırıp, da araştıran Allah'tır. Ben hiçbir kimseye zulmetmemiş olarak Allah'a kavuşmak istiyorum cevabını verdi. 376. İhtikar ve pahalandırmaya dair hadisler ve Enes yoluyla Allahu an anlatıyor. Halk Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a müracaatla "Ey Allah'ın Resulü, fiyatlar yükseldi. Bizim için fiyatları siz tespit edin." dediler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam onlara şu cevabı verdi: "Fiyatları koyan Allah'tır. Rızkı veren, artırıp eksilten de odur. Ben ise hiç kimse benden ne kan ne de mal hususunda her talebinde bulunmaz olduğu halde Allah'a kavuşmamı biliyorum. 377. İhtikâr ve pahalandırmaya dair hadisler. i̇m Ömer radıyallahu an anlatıyor. H.Z. Peygamber aleyhisselatu vesselam buyurdular ki, pahalanması için, kim bir yiyecek maddesini 40 gün saklarsa, o, Allah'tan yüz çevirmiştir. Allah da ondan yüz çevirmiştir. Bu hadisi. Ahmet İbn-i Hanber 2.33 de 2. 33. Zikretmiştir. Mecbus, de bunun ayrıca Ebu Yala el-Mesulî'nin ve Bezzar'ın Müsmed'lerinde, Taberani'nin el-Mucemuz Esat'ın da tahriş edildikleri belirtilir. 378. İhtikâr ve pahalandırmaya dair hadisler. H. Z. Allahu An anlatıyor. H. Z. Peygamber ve selam'in şöyle söylediğini işittim. İhtikar yapan kişine kötüdür. Allah fiyatları ucuzlatsa üzülür. Pahalandırırsa sevinir. 379. İhtikar ve pahalandırmaya dair hadisler. Ebu Ümame radıyallahu an anlatıyor. H.Z. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şehirlerde yaşayanlar, Allah yolunda hapsedilmiş kimselerdir. Gıdalarında onlara ihtikar yapmayın. Onlara fiyatları yükseltmeyin. Zira kim onlara bir gıda maddesini kırk gün hapsetse, sonra da tamamını tasadduk etse yine de işlediği günahı affettiremez. 380. İhtikâr ve pahalandırmaya dair hadisler. H. Z. Bu Hüreyre ve Hz. Makıl İbni Esar'da bir Allah'u anhumayın anlattıklarına göre, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır. Muhtekirler ve cana kıyanlar aynı derecede taşr olacaklar. Kim müslümanların herhangi bir şeydeki fiyatına müdahale ederek pahalandırırsa kıyamet gününde ateşin büyüğünde cezalandırılması Allah'a vacip olmuştur. 381. İhtikar ve pahalandırmaya dair hadisler. İbn Ömer radıyallahu anhu buyurdu ki: "Pazara mal celbeden rızıklanır. Muhtekir mahrum bırakılır. Kim linlerin bir birasını onlara karşı saklar, ihtikar yaparsa" Allah onu iflasa ve cüzdan hastalığına duçar eder. 382. Ayıp sebebiyle malı geri vermeye dair. H. Z. Ayşe Allah'u An'a anlatıyor. Bir adam bir köle satın aldı. Köle. Allah'ın gilediği kadar bir müddet adamın yanında ikamet etti. Sonra adam kölede bir kusur tespit etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama gelerek şikayette bulundu ve eski sahibine iade etti. Eski sahibi, ey Allah'ın Resulü, yanında kaldığı müddetçe kölemi kullandı, ondan istifade etti, dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam, harac menfaat, zamin kefil olana aittir, buyurdu. 383, ayıp sebebiyle malı geri vermeye dair, nisayinin bir rivayeti şöyledir. Resulullah aleyhissalatu vesselam menfaatin, Zamin olana ait olduğuna hükmetti ve zamin olmayan kimsenin menfaat talebini yasakladı. Tirmizi Hazretleri, menfaat, zamin olana aittir sözünü şöyle açıkladı. Burada zamin o kimsedir ki, Bir, Köle satın alır. Bir müddet onu hizmetlenir. Sonra onda bir kusur tespit eder ve bu sebeple köleyi satıcısına iade eder. Bu durumda, köleden hasıl olan menfaat müşteriye aittir. Zira köle, şayet helak olsaydı, müşterinin malı olarak helak olacaktı. Buna benzeyen bütün meselelerde menfaat, zamin olana aittir. 384. Ayıp sebebiyle malı geri vermeye dair, Ukbe İbni Amir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, kölenin müddeti 3 gündür. Şayet müşteri, bir hastalığa rastlarsa, Herhangi bir delil ibraz etmeden köleyi satana geri verir. 3 günden sonra hastalığa rastlarsa, bu hastalığın, satın aldığı zamana ait olduğu hususunda delil ibraz etmesi gerekir. 385. Ayıp sebebiyle malı geri vermeye dair, Ebu Serem'e i̇bn Abdurrahman İbni Avs anlatıyor. Abdurrahman İbn-i Allahu an Asım İbn-i Adi'den bir cariye almıştı. Cariye'nin evli olduğunu anladı ve derhal geri verdi. 386. Ayıp sebebiyle malı geri vermeye dair, i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anh'ın anlattığına göre, kendisi, 800 lirheme bir köle satar ve satarken kusursuz olduğunu söyler. Ancak, satın alan kimse bilahere. Kölede bir hastalık var bana söylemelin der. İhtilaf Hazreti Osman radıyallahu anh'a götürülür. Adam, Kölede hastalık olduğu halde, haber vermeksizin bana sattı der. Abdullah radıyallahu anh, ben onu kusursuz olarak sattım der. Hazreti Osman radıyallahu anh sattığı zaman kölede kusur olduğunu bilmediğine dair yemin etmesine hükmetti. Abdullah yemin etmekten imtina ederek, köleyi geri aldı. Köleyi yanında sıhhate kavuştu. Sonra onu yeniden sattı ve bu sefer bin beş aldı 387. Acı satmak. Kölenin malı ve mala gelen musibet. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. H.Z. Peygamber aleyhisselatu ve şöyle söylediğini işittim. Kim dönlemesi yapılmış bir hurmalık satarsa bir başka rivayette satın alırsa bunun meyvesi satana aittir. Satın alan kendisinin olacak diye şart koşmuşsa o hariç bu durumda meyve müşterilindir. Kim de bir köle satarsa. Kölenin malı satanındır. Burada da satın alan benim olacak diye şart koşmuşsa o hariç. Bu takdirde kölenin malı varsa müşterinin olur. 388. Ağacı satmak. Kölenin malı ve mala gelen musibet. H.Z. Cabir adıya Allah'u an anlatıyor. H.Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selam. Buyurdular ki. Bir din kardeşine yemiş satsan sonra da buna bir afet gelse. Ondan bir şey alman sana helal olmaz. Kardeşinin malını hakkın olmadığı halde nasıl alırsın bir başka rivayette? Resulullah ve vesselam afetle gelen zararın hesaptan düşünmesini emretti demiştir. 389. Cimrilik'le ilgili bölüm. Ahnef i̇bn Kays anlatıyor. Ben Kureysen bir grubuyla oturuyordum. Oradan bu Zehrabi'ye Allah'u an geçti. Şöyle diyordu. Mal biliktirenleri. Cehennem ateşinde kızdırılan taşlarla müjdele. Bu kızgın taşlar onların her birinin memelerinin uçlarına konulacak. Ta hürek kemiklerinden çıkacak. Hürek kemiklerine konulacak. Ta meme uçlarından çıkacak. Böylece çalkalanıp duracaklar dedi. Bu konuşmayı dinleyenler başlarını indirdiler. Onlardan hiçbirinin bu. Adama cevap verdiğini görmedim. Bunun üzerine adam dönüp gitti. Ben de peşinden onu takip ettim. Nihayet bir direğin dibine oturdu. Bu adamların senin kendisine söylediklerinden hoşlanmadıklarını görüyorum. dedim. Şu cevabı verdi. Bunların hakikaten hiçbir şey aklı ermiyor. Dostum Ebu Kasım Aleyhissalatu ve Selam bir keresinde beni çağırdı. Yanına varınca bana Uluhdu görüyor musun? dedi. Evet görüyorum dedim. Bunun üzerine. ''Bunun kadar altınım olmasını istemem. Olsaydı üç dinar müstesna hepsini infak ederdim.'' buyurdu. Ebu Zehr Allahu anh önceki sözünü tek bu ''Bu Kureyşliler var ya dünyayı topluyorlar, hiçbir şeye akılları ermiyor.'' dedi. ''Ben, seninle bu Kureyşli kardeşlerinin arasında ne var ki? Onların yanına uğramıyor. Onlardan bir şey almıyorsun.'' Dedim. Ebu Zevr, hayır. Rabbine emin edelim. Ta Allah ve Resulüne kavuşuncaya kadar ben onlardan ne dünyalık isterim ne de kendilerine din namına bir şey sorarım. Dedi. Ben tekrar. Şu ihsan meselesi hakkında ne dersin. Dedim. Sen onu al. Çünkü. Bugün onda bir nafaka var. Ancak. Bu ihsan dinin karşılığında yapılırsa. Bırak alma. Dedi. 390. Cimrilikle ilgili bölüm. Bir başka rivayette şöyle denmiştir. Ben Resulullah ve Vesselam'la beraber yürüyordum. O, Uhud Dağı'na bakıyordu. Bir ara, evimde üç gece kalacak altınım olsun istemem. Ancak üzerimdeki bir borç sebebiyle tek dinarı koruyabilir. Geri da Allah'ın kullarına şöyle şöyle dağıtılmasını emrederdim dediği ve elleriyle önüne. Sağına soluna dağıtma işareti yaptı 391. Cimrilikle ilgili Bölüm Ebu Zeyr radıyallahu an anlatıyor. H.Z. Peygamber aleyhisselatu ve selam kabenin gölgesinde otururken yanına geldim. Beni görünce, kabenin Rabbine kalsen olsun onlar zararda buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, annem babam sana feda olsun, onlar kimlerdir? Dedim, buyurdu ki, onlar malca çok olanlardır. Ancak eliyle ön, arka, sağ ve sol taraflarını göstererek şöyle şöyle bol bol vermelerini emredenler müstesna dedi ve hemen ilave etti. Böylelerine kadar az. Şunu bilin ki, Devesi, Sığırı, Davarı olup da zekatını vermeyen her insan kıyamet günü, O malları, Mümkün olan en iyi ve en temiz şekilde karşısına çıkıp, Sırayla boynuzlarıyla toslayacak, Ayaklarıyla çiğneyecek, Sonuncusu da bu muamele yapınca birinci tekrar başlayacak. Bu hal, insanlar, arasındaki hüküm bitinceye kadar devam edecek. 392. Cimrilikle ilgili bölüm i̇bn Ömer anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam bize hitap ederek şöyle buyurdular. Sıkılır huyundan kaçının. Zira sizden önce gelip geçenler bu yüzünden felak oldular. Şöyle ki. Bu hüya onlara cimrilik emretti. Onlar hemen cimrilişi verdiler. sıla Rahmi kesmelerini emretti. Hemen sıla Rahmi kestiler. Doğru yoldan çıkmayı fücur emretti. Hemen doğru yoldan çıktılar. 393 Cimrilik Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmazlar. Cimrilik ve Kötü Ahlak 394 Cimrilik, Kab İbn-i Yasabiyyallahu An anlatıyor. Resulullah ve re Vesselam'ı Şöyle derken işittim. Her ümmet için bir fitne vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. 395 Cimrilik, i̇bn Mesudla Mesud Allahu An anlatıyor. Resulullah ve re Vesselam şöyle buyurdular. Çiftlik edinmeyin. Dünyaya bağlanır kalırsınız. 396. Cimrilik. Abdullah İbn-i Şir'i radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam ilha suresini okurken yanına geldim. Bana, insan olmalım, malım der. Halbuki Ademoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin olan neyi var? Gerisini ölümle terk eder ve insanlara bırakır. 397 Cimrilik Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle söyledi. Altına tapanlar melhundur. Gümüşe tapanlar malhundur. 398 Cimrilik İbnu Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir keresinde "Hanginiz varisinin malını kendi malından daha çok sever?" diye sordu. Cemaat Ey Allah'ın Resulü içimizde, herkes kendi malını varisinin malından daha çok sever, dediler. Bunun üzerine, öyleyse şunu bilin. Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da varislerinin malıdır. 399. Cimrilik, Ebu Ayy anlatıyor. H. Z. Mualliye Allahu anh bir gün Ebu Haşim İbn-i uğradı. Maksadı geçmiş olsun ziyaretinde bulunmaktı. Çünkü Ebu Haşim hastaydı. Yanına varınca ağlar buldu. Ey dayıcığım niye ağlıyorsun? Dayanamadığın bir ağrı veya dünyaya karşı bir hırs mı seni böyle ağlatıyor diye sordu. Ebu Ayl. Hayır. Asla bu sebeplerle ağlamıyorum. Ne var ki? Resulullah aleyhissalatu vesselam bizden bir söz almıştı. Onu tutamadım bu sebeple ağlıyorum dedi. Hazreti Muaviye. Neydi o? Diye sordu. Ben, dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı şöyle söylerken dinlemiştim. Sizden birine, dünyalık olarak bir hizmetçi ve Allah yolunda cihada kullanacağı bir dineke dinleyecek kadar mal toplaması yeterlidir. Halbuki bugün ben kendimi bundan daha çok mal toplamış görüyorum. Rezin merhum şu ilavede bulundu. Ebu Haşim rahmet ilahmana kavuştuğu zaman. Geride bıraktığı serveti hesapladı. Hepsi 30 dirhem kadardı. Bu ziyadenin kaynağı bulunamamıştır. 400 bina İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Ben Resulullah Aleyhissalatu vesselamla beraber iken kendi elimle bir ev yapmıştım. Bu ev beni yağmura karşı korumaya, güneşe karşı da gölgelemeye yetiyordu. Bunun inşasında Cenab-ı Hakk'ın mahluk katından hiçbirinin yardımını da görmemiştim.